Kemal Serter'i, Roman Federasyonu'nun bir derneği. Dernekte de hasırcılar, kızlar evden geliyorlar, kadınlar orada hasır döşüyorlar. Kemal Serter'i de orada rastlamıştım. Çok güzel portre suratı vardı, orada birkaç tane daha çalışan vardı ama Kemal amca çok sessiz, ufak tefek, minyon tipli ve çok candan bir insandı. Sepeti taşırken birkaç fotoğrafını çekmiştim, çok güzeldi. Dedim, bu olmalı yani, hayat hikayelerini falan da alınca. Bu olmalı dedim. En azından hani romanların kendi hayatlarından bir kesit olsun. Sepetçiliğin nasıl olduğuyla ilgili bir fotoğrafım olsun diye. En uygunu Kemal Sarteri bulmuştum.